Sallimahın geçtiği dervenin, onunla ilgili bir şey yok. Sallimahın bu genel olarak yani şeriat ahkam yani genel gelen, genel olarak hem yani tevhid bahsinde olsun ister ahkam bahsinde olsun ee, özellikle ahkam ahkamın fehmi açısından bugünkü yapacağımız ders esastır. Dolayısıyla onu iyi anlamanız lazım. Birincisi, ikincisi tabii özellikle zamanımızda çok müşkül olan ve ihtilafı çok ihtilaf sebebiyet veren tekfir meselesi. O da şer'i ahkamlardan Yani şer'i hükümlerdendir. Ve de yani doğru anlamak lazım ha. Şimdi elmuhammiyen şimdi daha evvel müellif Rahimullah'ın yani İmam Muhammed Abdurrahimullah'ın sözünü okuduğumuzda o tekfiru men terakehu ve tekfiru men yani tevhid terk eden. Ne demiştik? Burada müellif Rahimullah iki manayı kastedebilir. Yani burada tekfir iki manada gelebilir dedik. Ya dedik Dinin aslından olan beri olma manasında tekfir'i kastedebilir. Ki buna bazı şahitler de var. Yani bu manayı kastetmiş olabilir. Bunun şahitleri var. Ulama yani şey Necid, davet imamlarından bu manada bazı sözler var. Onlara inşallah gelecek derste göreceğiz inşallah. onu da yani o manayı kastetmiş olabilir. Yani dinin aslından olan beri olma manasında tekfir. Kendi, yani izah ettikleri şartlar dahilinde. Ha? Yani onu da yine kendi koydukları ölçüler ve kendileri izah ettikleri şekil üzere. Bunu kastetmiş olabilir. Veyahut şeri hükümi olarak tekfiri kastetmiş de olabilir dedik. Ha burada iki manaya da açık. Yani tabi bu, yani burada müellif rahimullahın ifadesi biraz şey, kapalı muşkil. Şimdi diyor ki şarih, Veyahut da son derste ne demiştik? Demiştik ki yani beri olmak, o zaman ne yani şirkten ve şirk ehlinin beri olmak nedir? Dinin aslındandır. Ve dinin aslından ne manada yani terki halinde insanı İslam'dan çıkarır. Yani eğer şirkten ve şirk ehlinin beri olmazsa bir şahıs o zaman İslam'dan çıkar. Yani murtet olur. Ha murtet olur. Buna da delil olarak ne getirmiştik? Yani asıl bu bapta asıl olan nedir? Yani Muntaha Suresindeki kadekanet lekum usutun haselatu fi Ibrahim. Ha şimdi burada dinin aslı oluşuna şeyi nerede gidiyen yani delili nereden getiriyoruz? Peygamberlerin Ha ma'ahum ma'ahum ha yani el enbiya Çünkü Abdurrahman bin Zeyd Rahimullah'ın tefsirinde ve İmam İbnü Cerir Rahimullah onu tercih ediyor. İbn-i Atiye'de rahimullahi enracisi odur diyor. Müellif de yahut daha doğrusu Şarih de burada o manayı veriyor. Şarih de ma o manayı veriyor. O zaman burada ne? Dedik ki yani burada ne? Demek ki bu bütün Resuller de ortak. Bir daha o zaman dinin aslına delalet ediyor. Yani bu, bu dinin aslındandır. Dinin aslından olan nedir ayete göre? Yani اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِنْمَ تَعْبُدُنُمْ دُونِ اللّٰهِ O beri, biz beriyiz. Sonra dedik ki o beri yani inne bura'u minkuma ma'tuf kelen sonra ve yani keferna bikum ve beda ve ila ahirin. Bunlar ne? Bunlar bu inne bura'u minkumun açılma tefsiri. tefsiri, beyanı, izahı dedik. Yani bunu. O zaman bunlar ne dedik ki burada bu vasıflar, yani beri olmak bu vasıflara haiz olmak demek. Yani bu vasıflarla beraber bir kişi beri olduğu zaman şirk ve şirk ehlinden o zaman nedir? O zaman dilin aslını gerçekleştirmiştir. Yani beri olma yönünden. Dinin aslını gerçekleştirmiştir. Ama eğer beri oluşu bu vasıflarla gelmezse o zaman beri olmamıştır. Ha Bu vasıflardan birisi yok ise o zaman beri olmamıştır. Ve dedi ki kefarnabikum birçok yani tefsirden okuduk hepsi bütün ulema nasıl mana veriyorlar kefernebikum? <gülüyor> Enkara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cahada manasında. Enkara cahada. Yani inkar etti, ha, reddetti, kabul etmedi, itiraz etti, yalanladı manasında. Hep böyle mana verdiler değil mi? Ha, şimdi Şarih diyor ki Rahimullah ve hadil ayet, bu ayeti kastederek, ederek te tedammanû cemî'me şeyhuna rahimullah yani İmam Muhammed bin Abdülhahab'un bütün zikrettiklerini diyor. Burada ne diyor? Kapsıyor. Müne tahrizi ale tevhid. Bir. Tevhide tahrid. Bu nerede ayette? Yani nerede? Burada o teşviki nereden çıkarabiliyorsun ayetten? Kâdâ kânet lakum usvetul osva osva Yani orada yani O örnek. Yani orada o örnek gösteriyor. Teşvik mahiyetinde. Ve tabi yani, yani şeyde yani Resullerde idkâlu li kavmihim ne diyorlar? Kavmelerine söylüyorlar. Elbette bu söylemekte de yani bir onlar teşvik ediyorlar ve bizim içinde bu teşviklerine bir örnek var. O zaman yani teşvik burada. Ha? Tahrid ala tevhid. Ve nefis, nefis şirk. Nerede? Bu ra'u menküm ve me ta'budun midunillah. Sonra vel muvalatili ehli tevhid. Tevhid ehlini muvala. Nedir? Yani o bütün o mananın, yani ayetin manasından. Muhalehe Çünkü el-adâvul-begdâ var. Onun zıttı nedir? mu Kime? Yani şirk ehline eğer buğz ve düşmanlık, adavet ortaya çıkması gerekiyorsa o zaman tevhid ehli içinde dostluk ortaya çıkması lazım. O tekfiri men terakahu. Sonra diyor ki terk edeni tekfir etmek. Men terakoh terakoh yani ne? tevhid-i, bı faalı şirki menafi lahı yani tevhid. Tevhid-i menafi olan şirkin işlenildiğinden ötürü. Fa inlemen faala şirkə, çünkü kim şirki işlerse, faqat terakat tevhid, onetmişdir tevhidi terketmişdir. Fa innohumay yani tevhid ve şirk zıt bunlar nedir? birbirine zıt iki zıttır. La yaştım Bunlar bir arada olmaz. Yani ikisi birden yok olmaz da, ikisi birden var olmaz da. Yani ya tevhid vardır ya şirk vardır. İnsan ya muvahittir ya muşriktir. Üçüncü bir hal olamaz. Ya, olamaz. Bunlar birbirine, ikisi birbirine yani nakidan diyenler var. Yani birbirini nakz edenler. Yani tevhid varsa Şirki nakzeder, şirkte tevhidi nakzeder. İkisi bir arada bir yerde bulunması mümkün değildir. Çünkü esastan birbirine zıtlar. Yani birisi ifrad etmek, birisi çoğaltmak. çoğaltmak. E nasıl için hem çoğaltacaksın hem teki, tekil kılacaksın, yani ifrad edeceksin mümkün değildir. فَمَتَا وُجِدَ الشِّرْكُوا اِنْتَ tevhid. O zaman şirk var olduğunda tevhid de yok olur. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى fi حَالِ مَنْ اَشْرَكَ şirk koşan halinde demiştir Allah Subhanahu ve ve ceale lillahi endada yani Allah'a ortaklar koştu. Li yudilla an sabili onun yolundan saptırmak için. Kul temettae bi kufrike qalila. De ki yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve de ki onlara o ortak koşanlara putlar edilmiş olanlara vesaire onlara de ki temettae bi kufrike yani ona de ki sen ne? Küfrünle bir vakit, bir zaman oyalan. اِنَّكَ مِنْ ashabin النَّارُ Sen muhakkak şüphesiz ateş ehlindensin. Ha şimdi burada nasıl del getiriyor? فَكَفَّرَهُ تَعَالَى بِالتِّخَادِ الْاَنْدَادِ Ne etti? Yani o putları edinmesiyle yani Allah'a ortak koşarak koştuğundan ötürü Allah azze etti? Onu tekfir, tekfir etti. etti. Çünkü ne? قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Kufr nedir? Yani burada ca'alallilahi endad'ı onun küfürü. Yani Allah azze ve celle o zaman ne? Yani o ortakları edinmiş olanları, Allah'la beraber ortak edinmiş olan ortak koşanları Allah azze ve celle yani küfre nispet ediyor. Diyor ki senin o küfür yani o eylemi küfür olarak isimlendiriyor. Dolayısıyla diyor ki fekafferhu taala bi'tihadi'l endad ve humu şuraka fi'l Yani endad kimdir? o ibadette ortaklardır. وَمْثَالُ هَذِي ayet كَثِيرًا Bu ayetin misali, misli olan ayetler çoktur. فَلَا يَكُونُ مُوَحْهِدًا اِلَّا بِنَفْيِ Şirk. insan yani şirkin nefiyetmeden muvahhit olamaz. Bir. Yani bir şirkin nefiyet edecek. İki, وَالْبَرَاءَةِ Yani şirkten beri وَالتَّكْفِيرِ مَنْ فَعَلَهُ Ve de işlerini tekfir etmesiyle. O zaman burada şimdi şari bir insanın muvahit olabilmesi için üç şart getiriyor. Birinci şart, şirkin nefyi. Şirkin nefi edecek diyor, bir. İkincisi, şirkten beri olacak. Ve üçüncüsü, şirk ehlinde tekfir edecek. O zaman şimdi burada, ibarının zahiriyle şarihine etti, tekfiri dinin aslına soktu. Muellifte rahimullah ve tekfirü men terakahu diyerek, ibarının zahirine göre zahirine göre tekfiri dinin aslına dahil ediyor muşkile de burada. Çünkü müşküle ya müşküle nerede? Şimdi biz şarihin yani sözlerinden ilerleyerek dedik ki dinin aslından olan nedir? Ayetin delaletiyle. Veriyor Beri olmak. Evet. Ha beri olmak dinin aslındandır dedik. Peki hele beri olmanın vasfı nedir? Ha kafar ne bikum ya kafar yani kefara bi kalıbı, kalıbı sülâsi-mucerrat kefara fiili ve bazen de harf -i, harf -i, B harf-i ile taaddi etmesi. Bu kalıp, bu ne? Beri olmanın vasıflarındandır. Tamam Yani beri olmanın vasıflarından birisidir. Bu muhakkak olması lazım. E buna ne ama buna ulema nasıl mana veriyorlar? İnkar etti, reddetti, kabul etmedi manasında. Mana veriyorlar. E şimdi o zaman burada bir var. Yani çünkü ayetin delaletiyle dinin aslı nedir? İnkardan ve reddetmekten ibarettir. Ama müellifin sözünde ve şarihin sözünde tekfir etmek dinin aslındandır ki tekfir nedir? Kefferenin mastarıdır Kefferyu keffiru tekfiran. Ve keffera nedir? Keffera hükümdür. Yargıdır ha. Yani kaffara dediğin zaman kaffara Zeydun Amra dediğin zaman ne manaya gelir? Yani zeyd Amr'ın yani tekfir etti. Yani ona küfrü nispet etti. Çünkü sen sulasi mucerret fiili faale yutfale vezne soktuğun zaman ne taadiyet kazanır? O taaddiyetten de ne? Taaddetin türevleri vardır. Yani mana türevleri. Onlardan birisi nispet manasıdır. Yani kef yani faale nispet manasını kazandırır. O zaman sen kaffara Zeydun Amra dediğin zaman o zaman zeyt netti ne amrı küfürü İsmet. nispet etti yani küfürü izafe etti ona ona izafe etti. yani o zaman ne amrı yargıladı ona hüküm verdi çünkü hüküm nedir Lugaten yani nahicilerin tarifinde ifbâtu emrin <gülüyor> li emrin o nfiwa anhu Veyahut başka bir tarifle daha belki daha güzel isnadu emrin ila emrin akr ijaban o selben o selben, O zaman ne? Ya menfi ya müspet Bir şey bir şey izafet ettiğin zaman netmiş etmiş olursun? Ona hüküm vermiş olursun. Yani yargıladın. Yani zeydun kaimun dediğin zaman bu nedir? Hükümdür. Yani zeydin ayakta olduğu yönünde yargı yaptın. Yahut da zeydun neyse kaimun dediğin zaman hükümdür. Ha yargıladın yani. Sen şimdi zeydi yargıladın. Zeydun alimun, zeydun cahilun. Zeydun kaviyun, Zeydun aminun vesaire yani bütün bunlar hep ne? Bunların hepsi yargı. Yani sen şimdi ne ettin? O vasfı o şahısa ne ettin? İzafettin, nispet ettin. Ha Zeydun kafirun dediğin zaman o zaman ne diyorsun? Zeyde küfrü nispet ediyorsun. Küfrü Zeyde izafe ediyorsun. Onu yargılıyorsun, ona hükmediyorsun ha. Kafara ise yani ثلاثi mujarrad fiil olarak. Tamam? Nedir? Manası lügatta. Kefere yani setera. Gatta manasını yani da. Örtmek, kapatmak. Lügatın manası budur. He. Dolayısıyla mesela Lebid'in şiirinde Lebit bin Rabi'ye radül anhu biliyorsunuz. Lebit meşhur. Çok meşhur. Cahiliye şiirleri ilk derecede yani delil getirilen şiirlerdendir. Zamanında Hatta Kabe'nin duvarına onun şiirleri yazılıp Kabe'nin dualarına asılırdı. Cahiliye döneminde. Daha sonra İslam'a giriyor. Sahabedir yani. Lebit bin Rabia el-Amiri radıyallahu. Sonra şiiri terk ediyor. Ama onun bir şiirinde mesela وَفِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَ وَفِي لَيْلَةٍ كَفَرَ O zaman ne burada? كَفَرَ النُّجُومَ Yani yıldızları örttü gizledi. Yani senin görebilmenden engelledi. Neler? Bulutlar. Yani o gecenin bulutları. Dolayısıyla Arap geceye zifiri karanlık olan kapalı geceye ne der? Kafir der. Veyahut da mesela çiftçiye kafir der. Çünkü çiftçi ne diyor? O tohumları toprağın altına yerleştirerek onun üstünü toprakla örtüyor tohumların üzerine. sonra kafir der. Veyahut da mesela Arap köye veyahut da beldeye kafir der hatta haberde tokhrucu kumurum minha yani şamdan çıkarırlar kafran kafran yani qaryeten qaryeten manasında köy köy çıkaracaklar. Çünkü köy ne diyor ahalesini örtüyor. örtüyor, gizliyor. Çünkü kufrun aslen kufur ve kufrun yani kafara yekfuru kufran ama kufran aslen kafrandır. Yani aslen kafran. Tamam mı? ama o Arap'ın kullanımda kufrun olmuştur ama aslen kafrundur. O zaman şimdi kafara, yani aslen e, lugatta nedir? Yani bir şey örtmek, bir şeyi gizlemek, bir şeyi kapatmak, ha, üstünü kapatmak, kafara. Yani kafara, "Leylân Nûcum" dediğin zaman ne etti gece? Yıldızları, yıldızları kapattı, örttü karanlığıyla. Ha, o karanlık, yahu işte o gecenin o bulutları ne etti? Yıldızları. Örttü, kapattı. Senin cihetinden tabii yoksa. Yani senin şey cihetinden, senin bakış cihetinden ne etti? Yıldızların önünü kapattı, örttü. Ha bu manada var. Veyahut da ama şimdi şey manasında, yani kafara billah dediğin zaman, zeydun kafara billah. Yani Allah azze ve celle etti? inkar etti. İnkar etti. Nasıl inkar etti? Reddetti, kabul etmedi. Yani onun, ondan gelen nimetlerin üstünü örterek. Ha? Ha? Onun, yani Allah'ın Azze ve nimetlerinin üstünü örterek, kapatarak, onun haklarını reddederek ederek kabul etme üzerine, yani Allah'ın Azze celil, Zeyd'in üzerinde var olan hakları reddederek ederek, kabul etmeye ne etti? Yani onu inkar etti, küfür etti. Dolayısıyla e mesela yani bu kullanımda, وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Mesela, وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانُ yani Süleyman kafir olmadı. Ne manada kafir olmadı? Yani inkar etmedi. Ha? İnkar etmedi. Ret etmedi. Kabul etmemezlik yapmadı. Dolayısıyla o zaman ne? Yani kafara, sülâsi, mücadret fiili olarak ister kendisi gelsin, ister B harfi ceriyle ta, yani taaddi etsin. Ne manaya geliyor? Ankara, cehade manalarında. Setara yani. Setara'dan geliyor. Ha? Yani o kapatmaktan, yani karşı tarafın hakkını kapatmaktan, köllük yapmaktan vesaire. O zaman şimdi demek ki bir fark var bak. Dikkat edeyim. Yani kefara'da ve kefara'da bir yargı yok. Değil mi? Yargı yok, hüküm yok. Ama kefara nedir? Yargılamaktır. Hükmetmektir yani. Hüküm koymaktır. O zaman ikisi arasında bir esası bir fark var. Ha şimdi şu şeyde size getirdim. Bakın. Kefra fiilinin Kur'an'da geçtiği haller. Bunu size iki kitaptan getirdim. Bir, Muqatib bin Süleyman'in El-Vucuhu ve Neda'ir. El-Vucuhu ve Neda'ir kitapları çoktur. Yani Birçok alim telif etmiştir. Bunlar hepsinin konusunda El-Vucuhu ve Neda'ir yani lafızda birbirine benzer olan yani tek olan aynı olan lafızlar ama farklı manalarda gelen. Lafız bir, Lakin manaları değişik geliyor. Ayetlerde farklı farklı geliyor. Bunları ulema incelemiştir. Bu yani bu hatta ilk yani incelenmiş olan konulardan birisidir. Yani Kur'an'da aynı lafızla ama farklı manalarda gelen yerler. İşte bu yani bunu inceleyen kitapları genelde El-Vucuhu ve-Nadair şeklinde isimlendirilmiş. Bu birincisi biri Mukatib bin Süleyman Rahimullah'ın Muqatil bin Süleyman Rahimullah'ın el Belhî el Horasanî ha kendisi Belhlidir, Horasanlıdır. Eee vefatı 150'dir. İlk yani telif edilmiş olan kitaplardan ve yani ilk derken yani en eski öyle diyelim. Yani bugün bizim yani elimizde olan en eski kitaplardan birisi 150'de vefatıdır Muqatil bin Rahimullah. Şimdi o diyor ki el küfru bak küfür maddesi Şimdi el-kufru yani kafara fiili Kur'an'da hangi vecihlerde gelmiştir? Lafız aynı kafara lakin manalar ala arba'ati avcih demiş. Yani dört vecih üzere gelmiştir. El-evvel birincisi el-kufru bitevhidillahi azze ve cel O zaman kafara yani Kur'an'da manasını bir Allah'ın azze ve tevhidini inkar etmek, reddetmek kabul etmek. Yani tevhidini reddetmek ne manada? Yani onu ortak koşmak manasını vel inkar vel inkaru ve onu inkar etmek. Yani bir ya Allah azze ve celle'yi tamamiyle inkar etmek ha veya onu ortak koşma manasına gelmiştir diyor. Fezalike kavlu fil Bakara in inellezine kafarû sevân 'aleyhim anzeretum em la yu'minun. Ha bunlar burada inellezine kafarû yani diyor ki yani ellezine kafaru bi tevhidillah Allah'ın Allah'ın azam tövhidini inkar etmiş olanlar, reddetmiş olanlar. O zaman bunlar onu ifrat etmiyorlar. İfrat etmiyorlar. Yani ona ortak koşuyorlar. Veyahutta ve kavluhu fi sureti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innellezine saddu an sabilillah. Burada da yani lezine kferu bi tevhidillah. Allah'ın azam yani tövhidini inkar eden. O zaman kferu fiili geldiği geldiği zaman Kur'an'da bir bu mana üzere gelir. Yani Allah'ın tevhidin inkarı edenler veyahut da Allah'ı inkar edenler. Bu bir. el -vecih ikinci, vecih nedir? Yani kufrul cuhud. Ha? Cehdetme manasında, reddetme, kabul etmeme, yalanlama manasında kefara. Mesela yine Bakara suresinde diyor, فَلَمَّا جَأَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ha? Yani bildikleri kendilerine geldiğinde ne ettiler onu? Redd ettiler. Ha, yalanladılar, itiraz ettiler. Kabul etmediler. Halbuki onu biliyorlar bak. Yani bilgi var. Onu biliyorlar, tanıyorlar lakin ne diyorlar? Tanıdıkları şeyi ret ediyorlar. Bu manada gelebilir. Yani hum ya'rifunuhu. Aynısı yani başka ayetler getiriyor. Sonra el -Thalith, üçüncü vecih salis 3. veci el küfrü bin'me. Nimeti yani inkar etme, yani nanköllük etme manasına gelir. Yani kufru o zaman ne nimet nimeti inkar etme, yani nimete nan etme marşınca. Fıfı, fakat diyor, "Koyle aziz oje" fili Bakara, Bakaras kuresinde, mesela, "Vaskorulü, ola takfurun. Vaskorulü bana şükredin, hamdedin ve bana nan etmeyin. Ola takfurunu, o ne? Yani bana nan etmeyin, yoksa beni inkar etmeyin." Manasında değil yani benim nimetlerimi, senin, sizin üzerinize olan nimetlerimi inkar etmeyin manasında. Yani ni'meti. Bu üçüncü o zaman bir de dördüncü. El-Vocu Yani el-Berâ'atu. Beri olmak. el ne manada geliyormuş bir de. Beri, beri olma manasında. Mesela İbrahim aleyhisselam hakkında Allah'ın azarının sözü. Hikayetin an qavli iblis. Le'annehu Allah. Limen al yani iblisin. Kendisini itaat edenlere uh, söyleyeceği söz. "İni kafartu bima aşraktumunü min kabl", İblis diyecek ha, "İni kafartu" yani, "taraütu", ha, "taraütu", "mima aşraktumunü min qabli. O mu ana daha? ve tevequlu azsuce'el fil ankubut sonra kıyameti yani siz birbirimizi birbirinize ne edeceksiniz? Beri olacaksınız. beri olacaksınız yani birbirinizden itizal edeceksiniz birbirinizi inkar edeceksiniz yekfuru ba'dukum bi yani siz birbirinizi tekfir edeceksiniz manada değil yani birbirinizden ne beri olacaksınız yani yetarrau ba'dukum min ba'd siz sizden kimisi diğerlerinden teberri olacak ha beri olacak manasında. Ve kavluhu fi'l muwaddene mümtenesülesna ve memme ta'buduna min dunillahi keferna bikum yani teberra'na minkum. Hı, minkum. Bu zaten yani bizim de geçen derste o keferna bikum'un manası yani beri olma manasında dedik. O zaman şimdi buradan Muqatil bin Süleyman Rahimullah yine dediğim yani vefatı 150'dir yani İlklerden ne diyor o zaman yani kafara fiili ve kafara dikkat edin ha kafara fiili ve dikkat edin yani ve manasında ne hep ne b harfiyle beraber gelmiştir ha bi yani beri olma manasında yani Arap o zaman ne bu Mukat bin Süleyman bir de diğerinden okuyalım bir de o da o da kimden Harun bin Musa el -Attaki. rahimullah On vefatı da 170'tir. Basra'nın en kırat imamlarındandır. Harun bin Musa el-Ateqi, rahimullah. O da yine diyor, el-Kufru ala erba'ati vucu. Küfür Kur'an'da dört vecih üzere gelir. Birincisi, fe-Vac'hu minha, el-Kufru bi-Tavhidi lahi vel-Inkâru lahu, aynası. İkincisi, el-Vac'hu-Thani, el-Kufru yani kufru al-Juhud. Üçüncüsü, el üçüncü el küfr yani ve dördüncüsü el baraa aynısı o zaman ne yani buradan ne anlamanız lazım Arap'ın kullanımında Arap kafara dediği zaman veyahut da kafara bi dediği zaman ne diyor Kur'an'da geçtiği üzere şu manaları kasır. o zaman nedir kafara dediği zaman ya Allah'ın Allah'ın Allah tevhidini reddediyor kabul etmiyor veyahut da Allah'ı inkar ediyor yani küffara billah manasında veyahutta kefara bi tevhidillah manasında ikincisi küfr-u yani itiraz ediyor bilmesine rağmen reddediyor kabul etmiyor manasında üçüncüsü küfr-un ne'medir manasında yani ve dördüncüsü beri olma manasında a yani bu dört manada kullanılıyor Arap kefara yani sulasi muceret olarak kefara fiilini Velev ki b harfiyle müteaddide gelse asla kefera Rabbi tekfir manasında kullanılmaz. Çünkü tekfir nedir? Hükümdür. Ha? Hükümdür yani yargıdır. Halbuki kefera nedir? Yargı değildir ha. Yargı değil, inkardır, yalanlamadır, reddetmedir, kabul etmemedir ama yargı değildir ha. Dolayısıyla bu manada gelen bütün ayetler hepsi nedir? Hepsi inkar ve cuhut manasını vermen lazım. Yani kafarna bikum, mesela Mumtaz Suresinde orada mana inkar ettik, ha? kabul etmedik, ret ettik. Yani sizi ve sizin dininizi ret ediyoruz manasında. Veya da o yekfur bit tağut mesela o o zaman orada mana ne? Yani yekfur bit tağut yani tağutu inkar eden, ret eden, kabul etmeyen yoksa tekfir değil çünkü tekfir nedir? Tekfir hükümdür. Ha tekfir yani o küfrün diğerine nispet edilmesidir. Ha yani, diğerine nispet edilmesidir. Ha şimdi o zaman buradan çıkaracağımız birinci soru çok çok önemli. O zaman demek ki yani dinin aslından olan nedir? Beri olmak. O dinin aslından o yani o kaffara fiili de yani inkar ve cuhut manasında kafara fiilde nedir? O beri olmanın vasıflarından birisidir. Tamam o zaman o kat yani bu kesinlikle nedir? Dinin aslına dahildir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için o zaman net etmesi lazım? Şirki beri. ve şirk ehlini inkar etmesi lazım. Ne manada? Yani onları reddetmesi lazım. Kabul etmemesi lazım. Yani ondan beri olması lazım. Demesi lazım ki ben sizin bu şirkinizi kabul etmiyorum. Ben sizin işlediğiniz bu şirkleri ret ediyorum. Ve sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buz ortaya çıkmıştır. Alenen var olmuştur. Hem bedensel düşmanlık hem de kalben yani o kerahet, o nefret o olması lazım. Üçüncü olarak ta ki ne zamana kadar bu devam etmesi lazım, sürmesi lazım. Bu konuda taviz vermemesi lazım. Ta ki ne zaman? Evet. Ta ki iman edinceye kadar. Ta ki onlar şirklerinden vazgeçinceye kadar. Ha Bu üç vasıfla beraber geldiği zaman o zaman buna ne dersin? Bu insan şirk ve şirk ehlinden beri oldu. Dinin aslını gerçekleştirdi. Ha, dinin aslını gerçekleştirdi. Bu birinci mesela. Pekala o zaman şimdi Demin ki söyleye, söze geri dönersek dedik ki burada İmam Muhammed bin Abdülrahim Rahimullah men terakahu derken dedik iki manayı kastedebilir. Birinci mana işte demden beri izah ettiğimiz yani beri olma manasında tekfiri kastedebilir. O da yine ne Necidli Tevhid davasının imamlarının kendi ölçüleri dahilinde onu inşallah gelecek derste işleyeceğiz. Yani o ölçüler dahilinde yani beri olma manasında tekfiri kastedebilir. Bunun şahitleri de var yani bu böyle, böyle olur. Veya da ama şerif hükmü olarak kastedebilir. Yani tekfiri, aynı demden işte bizim lugaten, yani lugaten ispat ettiğimiz gibi yani yargı manasında. Karşı tarafı yani muşriyi yargılama manasında da kastedebilir. Aynısı işte burada yani şarihin sözü için de geçerli. Çünkü orada diyor ki: "Fala yakunu muvahedin, illa binafi şirk bir şirki nafi ederek bu açık. Sonra, "وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَتَكْفِيرِ مَنْفَعَلَهُ". Çünkü ne diyor zaman? "وَتَكْفِيرِ مَنْفَعَلَهُ" ne diyor? "وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ". Ya, mağطف ketüle ve atıfta aslolanın O zaman burada ya, "براء olmak ile" yani şirkten "بري olmak ile" fiilini teklif eden arasında bir fark var tabii ki. Ya o zaman birincisini ikincisini ayırarak yani aynı şey aynı imamın dediği gibi ya ve'l-bera'ati minhu derken yani beri olmak yani dinin aslından olan o beri olmak kastediyor. İkincisinde de o tekfiri fa'alu yani şerif hüküm olarak kastediyor. Ya bu manada kastediyor veyahut ama burada tekfiri men yani atful khas alel manasında kastediyor. Yani tekfirin, şirk ehlinin tekfirinin tekfirin ehemmiyetini tembihlemek için. Ha yoksa aslen tekfir de ne? Yani eğer dersek ki burada tekfiri beri olma manasında alıyorlar, kabul ediyorlar, kastediyorlar. Eğer bu manada kastediyor dersek, o zaman burada tekfirü men fealahu şeysi nedir? Aslen beri olmanın içerisinde. Ama ne ediyor? O khası ama affediyor sebebine tenbih ha Tembih. yani onun ehemmiyetini yani sadece şirk şirkten beri olmak kafi değildir. Aynı zamanda netmen ne lazım o şirki işleyenlerden de beri olman lazım. Yani onları o şirke nispet etmen lazım. Manasında onun ehemmiyetini zikretmek için de demiş olabilir. O zaman iki ihtimal var. Tamam yani bu noktayı anlıyor musunuz? Anladınız değil mi? Yani ya burada yani bir iki mesele var Tamam mı? Evet. iki mesele var çünkü buradan şimdi şöyle bir netice çıkaracağız. Birinci mesele o zaman şu onu netleştirdik yani beri olmak şirkten ve şirk ehlinen beri olmak nedir? Aslında. Dinin aslındandır. Aslında. Bu din bu aslındandır. Ve beri olmanın bir vasfı nedir? Kafara bidir. Evet. Tamam yani kafarna bikun. Yani kafara kafarabi beri olmanın vasıflarının birisidir. Ve kafarabi ne manaya geliyor? İnkar etmek, reddetmek, kabul etmek manasına geliyor. Bu dinin aslında bunu bitirdik tamam? Pekala şimdi tekfir etmek yani kafara ha o küfrün küfrün nispet etmek. Pekala bu da dinin aslında girer mi? Girmez mi? Girebilir mi? Giremez mi? Yani bak şeri hüküm olarak ha. ayrı Farkı anladınız değil mi? Yani o e, kefara bir yargı değildir. Hüküm değildir. Ha, o senin inkar etmendir. O senin dinin aslından. O yok ise sen de Müslüman değilsin. Lakin bunun üzerine bunun üzerine, bundan yani bunun dışında bir başkasına bir de küfür hükmünü izafe etmen şirki izafe etmen Ha? Ona o yani o kişiyi küfre şirke nispet etmen de dinin aslından olabilir mi, olamaz mı? Mesele o. Tamam. Yani tekfirde başka bir tabirle teb'iz var mı yok mu? Tekfirin de dereceleri var mı yok mu? Bu ikinci mesele. İkisini birbirine ayırt etmeniz lazım. İnsanlar bunu ayırt edemiyorlar dolayısıyla hep iş yani karışıyor. Ha? İnkar etmen, kabul etmemen, reddetmen bu dinin aslındandır. Bunda yani bunda şey yok. Eee vesaire bir şey yok. İkinci mesele ne? Küfür hükmünü izafe etme, nispet etme. Yani sen karşı tarafı yargılaman, karşı tarafı yargılaman. Ha şimdi bu yargı da derece derece midir yoksa mutlak surette var mı yok mudur? Mesela orada. Anladınız? Ha bu sadece şimdi tabii siz hemen anlıyorsunuz. Yani tekfir şer'i bir hükümdür. O zaman bu yani tekfir için geçerli olan başka şeyler için de geçerli olacak. Ha, bu bütün şerif hükümler için aynıdır. Ama tekfir için de geçerli. Ha? Ha, şimdi bu meseleyi anlayabilmemiz için size burada imamlarımızdan iki tanesinin e, sözlerini getirdim. Yavut bu bahiste bu meseleyi izah edecek sözlerini getirdim. Şimdi birincisi diyor ki İmam İbni Cerih Rahimullah tefsirinde. قال الله جل ذكره وتقद्दست اسمائه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. O zaman o yani biz sana nazil ettik, indirdik, inzal ettik, ileyke sana. Yani kim sana? Muhammed aleyhissalatu vesselam. yani vahyi indirdik. Niçin? Li tubayyin linnas ki sen insanlara beyan edesin, açıklayasın. Sen insanlara açıklayasın li tube yined dinnas menzira kendilerine indirilmiş olanı ha kendilerine indirilmiş o ne indirilmiş olan nedir vahiy yani Kur'an ve sünnet Kur'an ve sünneti onlara açıklayasın diye biz sana vahiy indirdik o zaman burada Allah'ın azze ve celle beyan etme ile görevlendirdiği şahıs yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra ikinci ayette diyor. وَقَالَ اَيْضًا لَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ Lisan-ı kitabı yani indirmedik. Sadece şunun için indirdik. إِلَّا اِسْتِسْنَيُونَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ Yani sadece onlara beyan etmen için, açıklaman için indirdik. Elledik اِخْتَلَفُوا فيه. Onların ihtilaf ettikleri birbirlerine, yani zıt düştükleri, ihtilaf ettikleri, tartıştıkları meseleleri onlara açıklaman için diyor. Biz sana kitabı sadece bunun için indirdik. وَهُدًا ve لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Tabi müminler için de bu kitabın hidayet ve rahmet olması için. Sonra üçüncü ayet getiriyor. وَهُوَ الَّذ۪ي Enzele عَلَيْكَ Kitab. <الْكِتَاب> kitabı sana indiren odur. Yani kime indirdi? Muhammed Aleyhisselatü vesselama. Mihnu ayet muhkemat onun muhkem ayetleri vardır. Yani manaları açık, sarih, vadi, vadih ve tek manalı olan. manasında müşterek olmayan, müşkil olmayan. Ayatu muhkemat hunne umul ve ve başka ayetler onlar nedir? Müteşabi. Onlar müteşabehlerdir. Yani mana ihtimalleri birden fazla. Dolayısıyla o lafızların üzerinde bir ibham var, bir kapalılık var. O yani beyan edilmesi gerekiyor, beyana muhtaç. O beyan bazen mümkündür, bazen mümkün değildir. Ha, o muteşabih olan, muteşabih lafızların üzerindeki olan o kapalılık beyan edilmiştir. Ve o beyanın da değişik cinsleri vardır, vecihleri vardır. Veyahut da beyan edilmemiştir, kapalı kalacaktır. Mesela mesela işte elif mim gibi ve ona benzer yani sure başlarında gelen bazı harfler. Misal. el o zaman ne mutashabi ve muhim ayetler vardır. Fa amellezine fi kulubihim zaygun feyeteb'un ma tashaba min hubtigal fitna wabtigha ta'wil wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi rabbina ulul albab. diyor ki fakat tebayyana bi Şimdi muhim olan burada bunlar ha. Şimdi ne diyor şimdi İmam İbni Celir Rahimullah? Burada beyanın, ha beyanın hangi türlerde meydana geldiğini izah edecek. O beyan hangi türlerde, hangi mertebelerde, hangi kısımlar içerisinde gerçekleşiyor? فَقَدْ تَبَيَّنَ بِبَيَانِ لَهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اَنَّ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ min el-Kur'an'i ale Nebi sallallahu sellem ma la yusalu ila ilmi te'vilih illa bi Rasul sallallahu aleyhi Bu birinci kısım. Demek ki o zaman yani Kur'an'da gelen bazı hükümler bazı yani manalar vardır. Kur'an'ın bazı manaları vardır, bazı hükümleri vardır. Bunları sen ancak ne ile anlayabilirsin? Resulullah aleyhissalatu vesselam beyan etmesiyle anlama mümkündür. Çünkü Allah Azze ve Kur'an'ı ona indirmiştir, zikri ona indirmiştir. Ve o zikri de niye ona indirmiştir ki o insanlara, o kendilerine indirilmiş olanı izah etsin, açıklasın diye. O zaman sen o açıklamaya muhtaçsın. Tamam, bu bir kısım bak. Dikkat edin, o zaman sen Kur'an'da var olan bazı hükümleri, ki bunların arasında şeri hükümler de var. Ha? Tevhid bahsinden bazı konular var, şeriattan bazı konular var. Kısalardan bazı konular var vesaire vesaire yani Kur'an'ın bütün yani kapsadığı bütün malumatların içerisinde bazı malumatlar var. Onları anlayabilmen için neye muhtaçsın? Resul Aleyhissalatu vesselam onu beyan etmiş olmasına muhtaçsın. Yani o sana beyan etmiş ise onu bilirsin. O beyan etmemişse onu bilmen mümkün değildir. Ha diyor ki ve hada vechun la yecuz li bu icteha yani beyanın bu beyan gelmediği sürece bir açıklama bir izah olmadığı sürece yani bu manalarda bu hükümlerde konuşmak kimseye caiz değildir. Çünkü o nedir? Beyanı yani nebevi beyana mukuftur. Tamam. O da nasıl gerçekleşir? Lahu bi ta'vilih minhu aley ya Resulullah sallallahu aleyhi o meseleyi, o manayı lafızın o manasını veya ayetin manasını delaletini veya hükmün içeriğini, mahiyetini vesaire vesaire ya nasen beyan etmiştir. Yani lafzen zikretmiştir, açıklamıştır. Veya te o bi delaletin kad nasbaha dalaleten ummeti ala ta'vilih veya da Resulullah sallallahu aleyhi ve onun delaletine bir alamet koymuştur, bir işarette bulunmuştur. Yani o zaman burada iki hangi iki yönü dile getiriyor? Ya yani Tensiz etmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nasılsen sabittir, lafsen sabittir veyahut da mı ulaşabileceğin. Çünkü Nebevi sünnet sana bazı işaretler vermiş. Nebevi sünnet sana yol göstermiş ama lafzen zikretmemiş. Ama sana yolu göstermiş o hükme nasıl varabileceğini veyahut o lafzın delaletini, manasını nasıl bulacağını sana yol göstermiş. İkisi o zaman burada yani Nebevi beyan bu iki surette ortaya çıkmış olabilir. Ya Bizzat kendisi zikretmiştir. Telaffuz etmiştir. Yani tansiz etmiştir. veya da ama sana hükümün neticesine ulaşabilmen için sana senin ihtiyaç duyacağın malumatları sana dolaylı yoldan vermiştir. Sen ne edeceksin o alanda? Yani iştihad edeceksin. Sen derken ulema iştihad ederek o yine neticeye yani o beyana ulaşacak. Ha bu birinci. Ha birincisi. Sonra وأن hu, yani beyandan yani Kur'an'ın manalarından ve hükümlerinden şu kısım vardır إِلَّ o enne hu, ma la ya'lemu ta'viluhu illa Allah El-Wahidul Kahhar o tevil yani o manayı ancak Allah bilir azize hocam Allah'tan başka kimse onun tevilini manasını bilmez Ve zalika ma fihi min el-haber en ecal hadiseh ate veya atiye kıyamet, kıyamet vesaire ha. Yani bu gaybi meseleler. Bunların sadece bunların bilgisi sadece Allah azze ve mahsustur. Ancak ne eder Resulullah sallallahu belki onlar hakkında bazı malumatlar vermiş olabilir. Vasıflarını vermiş olabilir vesaire. O zaman sen de o verilmiş olan bilgi kadarıyla o hak o, o konular hakkında malumat sahibi olursun. Ama aslen onun ilmi nedir? Allah azze ve celle kendisine gizlemiştir yani burada mesela dediği gibi yani surun üflenmesi veyahut da İsa Aleyhisselam ne zaman inecek? Bu konular hepsine bu bilgiler hepsi nedir? Allah Subhanahu ve Teala'ya mahsustur. O bilir. Mehdi ne zaman çıkacak? İsa ne zaman inecek? Deccal ne zaman çıkacak? Ha ama ama Resulullah Aleyhisselam bazı alametler zikretmedi mi? Zikretti. Bazı alametleri zikretiyor. O zaman sen o alametler dahilinde o mevzularda konuşursun. O konuda yani malumat sahibisin. Ama onun üstüne fazlasına dışarısına çıkman da doğru olmaz. Ha? Bu ikincisi. Ve enne minhu yine konumuz ne? Buraya ne zikret, yani neyi, neyi taksim ediyor İmam Ünlüceri Rahimullah? Tefsiri yani? Beyanı. Ha? Yani Kur'an'da gelen lafızların manaları Kur'an'da gelen hükümler, o hükümlerin içeriği vesaire bunlar nasıl beyan edilmiş? Yani Allah azze ve celle bunları nasıl beyan etmiş? Mesela o ha. bir yani Resulullah'ın diliyle beyan etmiş. Dolayısıyla onun dilinin dışına çıkamazsın. İki, öyle beyan etmiş ki onun ilmini kendisine hasretmiş. Kimse bu konuda bilgi sahibi bilgi sahibi etmemiş. Sadece Resulü'n Ali'solsun bazı alametler vermiş. Onları da o Resul-i Celil aktarmıştır. 3.cisiz şimdi. "Wa enne minhu ma ya'lemu ta'viluhu kullu zı'lmin bi'l-lisân." O zaman üçüncüsünü yani kullu zı'lmin bi'l-lisân'ı ki nazil bih'l-Kur'an. Kur'an'ın indiği dile vakıf olan herkes o manaları, o hükümleri bilir. Ha dikkat edin. O zaman demek ki Kur'an'da bir kısım hükümler var, bir kısım manalar var ki onları Kur'an'ın indiği dili bilen herkes bilir. Yani Kur'an'ın indiği dili nedir? Arapça. Tabi bu ibare tabi dakik bir ibare. اَلَّذِي nezele بِهِ Kur'an Yani Kur'an'ın indiği Arapça. Çünkü şu anda mesela Arapların konuştuğu Arapça, Kur'an'ın indiği Arapça değil. Değil. Ha, değil. Zaten bizim muşkilemiz orada. Yani Kur'an'ın yani Kur dilini değiştirdiler. Arapçayı değiştirdiler. Kur'an'ın dilini değiştirdiler. Arapçaya işte o ecnevi kalıpları soktular vesaire. Onun için zaten bütün muşkeliler, yani şu ümmetin şu anda yaşadığı bütün sıkıntılar hepsi dili değiştirdiklerinin ötürü. O zaman yani yani Fesahat devri, Fasih Arab'ın yani Arapçasıyla yani e, Buna vakıf olan herkes diyor. Yani o Kur'an'da bazı mana hükümleri anlayabilir. Ve zalika bu nedir? Yani bu şimdi bu marife. Ve zalika ikametu irabeh bir. Yani irabını yapabiliyor. İrabını yapabilmek ne demek? Yani o o kelimelerin cümle nedir? Terkiptir. İsnat terkibidir. Yani o kelimelerin birbirine isnat edilişini biliyor. Nasıl birbirine isnat ediliyor? Onu biliyor. Çünkü mana oradan çıkacak. Yani Erab'ı ne vermek odur? O kelimenin sondaki harfin halini tayin edebilmen ne demektir? Kelimeleri birbiriyle isnada sokabilmen, terkibe sokabilmen ki mufit bir bir terkip ortaya çıksın. Yani bir fayda haslı olsun, mana ortaya çıksın. O zaman bunu biliyor. Yani bir o ne? arap e, yapabiliyor. Merriffet müsemeyeibi esmazime Hayril muarık Hayil Muteri ki Fiha bu bir ha? yani bir bu Arap yani kelimeleri doğru terkibe düzene sokabilmesi tamam yani dara Zeyd Amra doğru terkip ama dara Zeyden Amrun Yanlış terkip. yanlış terkip. Eğer şimdi bir insan daraba zaidun amra ile daraba zaiden amurun arasını ayırd edemiyorsa o zaman o Bilmiyorum. bilmiyor lugatı bilmiyor o zaman Kur'an'da apaçık lugat ile beyan edilmiş olan şeyleri de anlayamaz, anlayamaz. Çünkü o kelimeleri doğru terkibe sokamıyor, doğru manayı çıkarabilmek için Arap'ın yani fasih Arap'ın kullandığı terkibe daha sokamıyor. Bu bir. İkincisi kelimelerin manası ma'rifetul musammayat musammayat nedir manası. manası hakikati bir esma-i ama ne yani bazı isimler vardır onlar bir manayı lazım kılar ilzam eder yani ne manada o ismin sadece bir manası vardır iki manası yoktur üç manası yoktur bir manası var yani sen bir Arap olarak Arapça bilen bir şahıs o kelimeyi duyduğun zaman veyahut da o uslubu duyduğun zaman senin zihninde hemen bir mana var olur ve o mana bütün Arapça kullananlarda aynı manadır o kastedilen oha yani o isim bir musemyat bir musemayı şey, ilzam ediyor yani onun için diyor ki gayrümüzterek fiha yani müşterek değildir yani mesela aynı gibi değildir. Aynı Hem göz manasına geliyor, hem pınar manasına geliyor, hem altın manasına geliyor, hem casus manasına geliyor. Birçok manalar böyle değil. Yani mana ihtimalleri yok. O isimi hemen ne? O isimden bir mana onu anlıyor hemen. Arap onu hemen anlıyor. Yani o isimden o mana var olur. Ha ne kastediyor daha sonra izah edilecek. Ama bu çok önemli bir vahisa. Yani bunu iyi anlamaya çalışın. Bu bütün mesele, yani dinin her meselelerinde sana doğru fehim sağlayacak inşallah. وَالْمَوْسُفَاتِ بِسِفَاتِهَا الْخَاسَةِ وَيَعْتَ مَوْسُفْتُرْ Yani vasıflandırılmıştır. O zaman ne? Ona mahsus olan vasfıyla bilir Arap. Ha, o lügat ehli ya. O lügatı biliyor. Lügatı kullandığı için yani o mawsufta ona mahsus olan vasıfı. Çünkü o vay yani o mawsufta o vasıf ona özeldir. Ondan başkasında yoktur yani. Şimdi o isimde o manayı, o manayı gerektirdiği için, ilzam ettiği için veyahutta o mawsuf o vasfı vasfı o vasıfı mahsus e, özel olduğu için ne der Arap hemen orada o manayı anlar ha. Lugat ehli o manayı anlar. Çünkü ihtimalli değil. İkinci, üçüncü, dördüncü ihtimal yok. Tek ihtimal. Tek manalı yani. Bir sifatil khasati dune mesi ve ha. bak şimdi bu bahis, bu bu, bu kısımda diyor ki İmam İbn Cerir Rahimullah fe inne zâlike lâ ahadun minhum. Yani lügat ehilinden birisi, hiçbirisi bu manalarda cahil değildir. ha. Yani bilmemezlik olmaz. Bilirler, hepsi bilirler. Çünkü o kelime sadece o manaya geliyor. veya o mansuvta sadece o sıfat var. O üslup sadece bunu ifade ediyor. Dolayısıyla onu Arap duyduğu zaman anlar. Hemen zihninde o mana var olur. Tamam anladınız mı yani bu kısmı? Bak bu da dikkat edin bu da beyanın kısımlarından birisi. Yani Allah azze ve celle bazı meseleleri bazı hükümleri, bazı manaları beyan ederken bu kısım yani bu vecihli beyan etmiş. Arap duyduğu zaman anlıyor. Veyahut da lugat ehli, Arap demeyelim. lugat ehli, yani Arapça bilene de Arap denilir biliyorsunuz. Acem de olsa. Yani lugat ehli eğer fasih Arapçayı biliyorsa o zaman sen de bir Türk olarak, Farsi olarak neyse artık onu duyduğun zaman anlıyorsun. İzaha muhtaç değil yani anladınız. Yani bir izaha, bir açıklamaya muhtaç değil. Arap bunu lafızdan o sahip olduğu lugattan bunu anlıyor. Ha, bunun için zaten bunun için diyor ki İbn Cerrahim ola bunda cahil olmaz. Yani bunu bilmemezlik yapmaz. Wa zalike ke sami'en minhum لو sema yani birisinin şöyle okuduğunu işitse diyor. Lugat ehli birisi şunu işitse. Wa idha qila lahum la tufsidu fi'l bu ayeti işitiyor bak. O izâ qîla lahum la tufsidû fil ard qâlû innemâ nahnu muslihûn elâ innahum humul mufsidûn velâkin lâ Şimdi bu ayette diyor ki bunu bir Arap duyduğu zaman lem yechel enne ma'na el manası huve mâ yembagî tarkuhu mimme huve yani terki gerekli olan bir şey olduğunu bilmemesi mümkün değildir. Çünkü la tufsidu. Tamam. La tufsidu o kalıp. Nedir? Ne. Nehidir. nedir? Sen bunu duyduğun zaman lugat ehli olarak hemen neyi anlarsın? Bunu terk etmem lazım. Tamam. Yani burada söz konusu olan zikri geçen ne ise, işte burada mesela la tufsidu ifsad etme. Ha ifsat etmeyin. Emrine o zaman burada ne anlar hemen lugat sahibi olan? Terk etmem lazım. Bundan uzak durmam lazım yani, bundan kaçınmam lazım. Bunu anlar diyor. لَمْ يَجْحَلْ أَنَّ مَعَنَ الْإِفسَادِ هُوَ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ مِمَّا هُوَ مَضَرَّةٌ وَأَنَّ الْإِسْلَاحَ هُوَ مَا يَنْبَغِي فَعْلُهُ Çünkü ayetinde دَهْ وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlar diyorlar ki, bilakis biz islah edicileriz iddia ediyorlar. Allah Azze ve Celde onlara ne diyor? Ala Ala inhum humul Mufsidûn. <gülüyor> o zaman ne? Allah wa onların muslih olduklarını inkar ediyor, bilak istiyor siz diyor. Yani hatta onlar mufsitlerler yani ifsad ediciler, ifsad ediciler. O zaman buradan Arap ne anlıyor? Sadece şu ayeti işittiği zaman anladığı hemen, he, hemen ne? ifsat etmeyi terk etmem lazım. İslah etmekte güzel bir şey, onu yapmam lazım. Çünkü Allah azze ve celle ifsad etmeyin diye emretmiş. Yani ifsadı nehyetmiş. Onlar da onun akabinde demişler ki bilakis biz muslihleriz. Allah azze ve celle onlardan ıslah vasfını nefyediyor. Diyor ki hayır siz onlar mufsitlerdir. O zaman buradan Arap ne anlıyor? Diyor İmam Ünüceri Rahimullah. ifsad etmek terk edilmesi yani ifsad etmek terk edilmesi gereken bir şey. Islah etmek ise yapılması gereken bir şey ha. Bunu Arap anlar. Yani bu ince bir mesele. İyi anlamaya çalışın. Ha bunu Arap anlar diyor. "Vu incehile." Bak, "Vu incehilel maani'l lati Allahu ifsadan vel maani'l lati ceala Allahu islahan." Ve Arap ifsat etmenin manası nedir? Veyahut da islah etmenin manasını bilmese de. Çünkü ifsat etmek ve ıslah etmenin mana ihtimalleri var değil mi? Yani fesat meselese fesat etmek ne? İfsad etmek nedir? Yani yeryüzünde küfrü yaymak o da ifsad etmek. Şirki yaymak ifsad etmek. Zulmü yaymak ifsad etmek. Masiyetleri yaymak ifsad etmek. Bozgunculuk yapmak ifsad etmek. insanların malını işte gasp etmek ifsad etmek. Bak birçok mana ihtimali var. Belki şimdi Arap yani la tufsidu derken o ifsat etmeyinden hangi manayı kastediyor Allah Azze ve Celle onu bilmeyebilir. Lakin neyi anlıyor? Ondan kaçınmam lazım. Anladınız meseleyi. Evet. Bundan kaçınmam lazım, bunu terk etmem lazım onu anlar. Nereden anlıyor? Lugat ehli olması hasebiyle. Çünkü lugatı anlıyor yani orada o la tufsidu onun neyi ifade ettiğini Velev ki onu o nehiye olarak isimlendiremese de. Belki sorsan diyeceksin ki nedir bu la? Sana diyemeyecek bu nehi'lâsıdır. Onu bilmiyor belki ama anlıyor. Anlıyor yani orada bir nehi var. Ben bunu terk etmem lazım onu anlıyor. Tamam. وَاِنْ وَا جَهِلَ الْمَعَانِ اللَّةِ جَعَلَ اللّٰهُ اِفْسَادًا وَالْمَعَانِ اللَّةِ جَعَلَ Allahu islahan felli <felladâsı> yalemuhu zul lisan <felladâsı yâlim> lisan sabin bildi allazi bi lisan nazil alquran min tawil alquran huwa ma wasaftu min ma'rifati ayan almusammayat bi asma'il lazima ghayr almushtarki fiha yine ayni sey tekrar ediyor yani ne çünkü o isimler ve o kalıplar sadece bir şey delalet ediyor 2 3 4 5 şey delalet etmiyor bir şey delalet ettiği için onu Arap anlar ve her Arap onu ortak anlar tamam yani şimdi Arapta. da Sultan getirdin bir arabu, Mısır'dan getirdin bir arab, Arapça bilen Horasanlıyı getirdin, Arapça bilen Türkü getirdin, Arapça bilen Amerikalıyı getirdin mesela. Hepsini bir yere oturdun dedin ki la tufsidu. Hepsini anlayacaklardır. Ha biz ifsat etmemiz lazım. Hepsi bunu anlar. Çünkü o la tufsidu kalıbı sadece bir mana ifade ediyor. Ama şimdi belki birisi diyecek ki yani, la tufsidu tamam yani la tufsidu lakin yani ne manada yani şirk koşmayın manasında mı? Veyahut da şirki yaymayın manasında mı? Veyahut da yani eziyet etmeyin manasında mı? Ortalığı kana bulamayın manasında. Ne manada yani bu ihsat? Onda cahillik olabilir ha. Ha bunların şimdi işte o tafsilatı, yani o lafızların tafsilatı onlar yine nerede diyor? Nerededik? وما وصفت من معرفة عيان المسميات بأسماء اللازمة غير مشترك فيها والموصوفات بصفات الخاصة دون الواجب من من أحكامها دون دون الواجب من أحكامها وصفاتها هيئات التي خص الله بعلمها نبي صلى الله عليه وسلم. لأن ترتب أدنى شريف قملا ويأط ...onlara mahsus olan bazı vasıfları Allah Azze ve Celle beyan etmiştir? Rasûlünün aleyhisselatü Vesselam. Ha bu konuda o zaman ne? Bu konuda insanlar cahil olabilir. O zaman burada iki şeyi birini ayırt ediyor. Bu çok önemli. Yani bir o hitabın bir yani özünde bir manası var. Ortak bir manası var. Tek mana. Onu her dil sahibi anlar. Lakin Şari'nin o manaya terettüp ettirdiği, bağladığı bazı şerh hükümler vardır veyahut da bazı ayrıntıları vardır. Onu ancak neyle bilme mümkündür? Resulullah'ın beyan etmesiyle bilmen mümkündür. İşte onda o zaman onu kim bilecek? Yani Resulullah'ın beyan etmesini etti yani beyan ettiği malumatı bilen kimdir? Ulema. genel olarak ulema. İlk ilk derece tabii sahabe ama ulema. O zaman orada iki kısmı zikrediyor ha. Yani bu bahiste, bu kısımda o zaman bir herkesin, avvamın da havasında, ulemanın da işte halkında, ulema olmayanın da anladıkları bazı manalar, hükümler var. Bir de o herkesin anladığı manalara, hükümlere teretip öden bazı tafsilatlar var. Onları Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselat'ın beyan etmiştir. Onları ancak kim bilir o zaman? Ulema bilir. Bunu ancak ulema bilir. İki kısım ha. O sonra diyor ki فَلَا illa bi اِلَّا بِبَيَانِهِ دُونَ مَسْتَأْثَرَ اللّٰهُ بِالْمِ دُونَ خَلْقِهِ İşte bunları yani bu Allah Subhanahu ve teala'nın o herkesin bildiği manalara ya da hükümlere bağladığı, ilişkilendirdiği o tafsili hükümler, manalar işte onlara ancak diyor. Ne Resulü Aleyhisselatın beyan etmesiyle, bilinir dunemaste eserallahu bi yani ilmihi dun xalqiyen nisarul burda tabi yine Allah subhanahu wa taala kendisine hasret malumatlar tabun dışında. Burada bir de İbn Abbas radıhullah'tan söz getirmiş. İbn Abbas radıhullah ne diyor? Et tefsiru ala arbaati avju. Tefsir 4 vecihi üzeredir. Veh hun ta'riful arabu min kelamih. Biri arabın kendi kelamı yani Arapçadan anladığı bildiğidir. O tefsirun la yu'ziru ahadun bi bi tefsir var onu hiç kimse bilmemezlikte mazeretli değildir. Yani bilmiyorsa bu konuda mazeretli değildir. O on ya'lemuhu alimâ bir tefsir bunu sadece ulema bilir. O tefsirun la ya'lemuhu ve bir tefsir vardır bunu sadece Allah subhanahu ve taala bilir. O zaman şimdi bu bahis o zaman ne burada? İmam i̇bn Cerir Rahimullah ne izah ediyor? Yani dinin, ha umumen dinin yani. Umumen dinin tabi burada tefsir bahsinde geliyor bu ama bu bütün yani e, beyan, iç, beyan için geçerlidir. O zaman her şeyin manen yani bütün lafızların manası, hakikatleri, ve o hükümle, o lafızlarla beyan edilmiş olan hükümler, şeri hükümler. İster bu şerif, yani bu hükümler, ister yani dinin aslı kısmından olsun, ister işte feri kısmından olsun. Bunlar hepsi o zaman ne? Değişik beyan mertebelerinde veyahut da beyan yollarıyla beyan edilmiş. Değişik beyan yollarıyla. Anladınız? Bunlardan kimisini, kimisinin manaları ve e, mahiyetleri, hakikatleri Allah Azze ve Celle Kendisine gizlemiştir, saklamıştır. Bunları kimse bilmesi mümkün değildir. Ha Kimisi var, bunları Resulü Aleyhisselatü beyan etmiştir. Onu açıklamıştır. Zaten onun görevi odur. Dolayısıyla sen de ne? Onun beyanına muhtaçsın ki o manaları, o hükümleri bilmen mümkün olsun. Ha Bir kısım da var. Bak, üçüncü kısım burada İmam İbni Cerrah'ın e, e, zikreti. Üçüncü kısım da vardır. Bunlar... E, Arapça'yı bilen herkes bunu anlar. Arapça'yı anlayan herkes bunu anlar. Yani Allah Azze ve Celle bunu Arapça'nın kalıpları dahilinde beyan etmiştir. Ha bu kısımda yine iki kısımdır. Ha bu dikkat edin bu önemli. Bu üçüncü kısım yine iki kısımdır. Bir kısım yani Allah Azze ve Celle öyle beyan etmiştir ki o beyanın lafızları tek manalı tek manalı yahut da yani sadece o mevsufa mahsus olan vasıfla beraber gelmiştir. Dolayısıyla bütün Araplar o lafızları aynı anlar o hitabı o uslubu aynı anlar Dolayısıyla bunda bütün Araplar aynıdır. İster cahil olsun ister alim olsun. Anladınız mı? İkinci kısım ise nasıl? Yani bunlara tereddüp ediyor. Lakin onun tafsilatına Allah Azze ve Celle orada bir tafsilat getirmiş. Ha bir teferuat getirmiş. O teferuatı da kime beyan etmiş? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyan etmiş. Ve Resulü Aleyhisselatü beyanı nasıl geliyor? Yani onun yani beyanı ya kemz izah etmiştir veyahut evet, da işaret etmiştir. O zaman bir ya apaçıktır veyahut da iştihad açıktır. O zaman burada bu ikinci kısımda ne o zaman ulemaya mahsustur. Yani ulema o konuda çaba sarf edecek, cohd edecek, bir netice ulaşacak. Anladınız? Bu evet. çok önemli. Aynısı tekfir bahsi için geçerli. Anladınız? Yani tekfir de o zaman tekfir bir hüküm. Onu o zaman nasıl din beyan etmiştir? Yani tekfirin bir kısmı vardır muhakkak. Onu her lügat sahibi anlayacaktır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا فَلَا تَدْعُوا Me Allah'ı ahada. Şimdi bunu Arap ne anlayacak? Fela ted'u. Me Allah'ı ahada. Neyi var? Yani ben o zaman ne? Allah'tan başkasına ibadet etmeyi terk etmem lazım. Tamam? Terk etmem lazım. Bunun bütün, yani Arap herkes bunda eşittir. Hepsi aynı şeyi anlar. Burada birisi, yani fe la ted'u me Allah'ı ahada. Yani bunda yani Allah'la beraber başkalarına da dua edebilirsiniz. Manası da çıkar der mi? Demez. derse Arapçası bozuk. Yani o Arap böyle bir mana bu bu hitaptan böyle bir mana çıkarmaz asla. Ama şimdi fele ted'u ma'allahi ahada diyeceksin ki dua dua mesele var. Dua talep var. Dua ibadet var. Yani dua Arapçada şey manasını geliyor. Yani ya umumen ibadet mi burada kastedilen veyahut da sadece talep manasında mı dua artı burada eğer ibadet manasına dua olarak kabul edersek, o zaman şimdi buradaki ibadette, yani eğer birisi şayet bunu İslam olarak anlamış ise durum farklı mıdır? Veyahut da farklı değil mi? Yani burada tafsilat var. O tafsilatı şimdi kim çözecek? Uleması çözecek. Ha, o ulema. Ulema o tafsilatı çözmesi lazım. Çünkü orada ihtimaller var. Lakin diğer meselede ihtimal var mı? Yok. Yok. Ona ulemaya ihtiyaç yok. Yani eğer sen Allah'ı bırakıp da başkasına ibadet ediyorsan buna ne aleme ihtiyaç var ne bir şey. Çünkü sadece ne, neye ihtiyaç var? Yani senin hitabı anlamana. Ha, hitabı anlamana. O zaman e, o kafidir. Ama yani o hitabın, o hitabı tereddüp eden tafsilata gelince o onun için ulema lazım gelir. Ha bunun aynısını Ezzerkeşi Rahimullah Azercihi rahimullah bu arada Türk asılıdır, ismi Muhammed bin Bahadır, Bahadır yani, Muhammed bin Bahadır, ee, bin Abdullah ve nimetler Azercihi rahimullah büyük alimdir ha yani din derler kendisine Bedruttin, tabi bu şeyler hepsi acemi işleri ha bu Bedruttin, Şemseddin, Aymediuttin, <gülüyor> Takiyuddin vesaire onun için onları almıyoruz, kullanmıyoruz yani. La kabbe Abu Abdullah'tır. Ebu Abdullah. Yok <gülüyor> Yo, Zerkesh işte Zerkesh. Zerkesh. Allah'ım bilmiyorum ne taraflara düşüyor ama Türk asıllıdır. Özbekler de kullanıyor bu haları. El-Muhim yani o burhanında El-Burhanu fi-iye fi Ulumil Kur'an vardır. Ee, çok güzel bir kitaptır. Ha. Tavsiye ederim, muhakkak okumanız lazım. Suyut'in itkanından güzeldir bence. Ha şimdi orada ee, zerkeşi Rahimullah bu sözü, i̇bn yani Abbas radıyallahu Hanım'ın bu sözünü dile getiriyor. aksam tefsir, tefsirin kısımları. Ha. O kadrava Abdurrazak fi tefsiri haddesana thawriy ve an i̇bn Abbas'in ennehu qassama tefsira. Tafsirle taksimeti ile dört Kısma taksim. Kısım tanrifi who Al Arabo fi kalamı her. Ve kısımla yuğrulup her bir jahalatı. Yolunun halal ve haram ve kısım yalanlı olmaları. Ve kısımla yalanlı olmaları. Ve kısımla yalanlı olmaları. Ve kısımla yalanlı olmaları. Ve فَأَمَّا الَّذ۪ي تَعْرِفُ الْعَرَبُ فَهُوَ الَّذ۪ي يَرْجِعُ ف۪يه۪ اِلَى لِسَانِهِمْ Arap'ın bildiği nedir? Yani diline dönen. Çünkü Arapçanın kurallarıyla gelmiş. Arapçalı, Arapçanın kuralları dahilinde gelmiş. Dolayısıyla bu diline dönüyor. onu ne anlar? وَذَٰلِكَ شَعْنُ اللُّغَةِ وَالْاَرَابِ Aynı şeyleri söylüyor. Aynı İmam İbn-i Ciri Rahim'in değil. Sadece farklı kelimelerle. وَذَٰلِكَ شَ <وَالْأَرَعَب> فَاَمَّا الْلُّغَةِ Lugaya gelince فَاَلَى الْمُفَسِّرِ tabi Şimdi o yani Kur'an ilimlerinden bahsettiği için, konu olduğu için mufessiri konu alıyor. Mufessir ama tabii ki mufessir yani o kelama mana veren. Bizim de zaten konumuz o. فَاَلَى mufessiri مَعْرِفَةُ maaniha, O zaman müfessir ne? Manalarını bilmesi lazım. وَمُسَمَّيَاتُ أَسْمَائِهَا O isimlerin yani muhsemmelarını bilmesi lazım, hakikaten bilmesi lazım. وَلَا يَلْزِمُوا ذَٰلِكَ الْقَارِعُ Burada yani müfessirle qari arasında ayırt ediyor. Çünkü qari ne? Sadece okuyor. Dolayısıyla okuyan bir adam illa da yani bütün manalarını, irabını, şunu bunu vermesine ihtiyaç yok. Zaten yüzünden okuyor. Ama müfessir bunları bilmesi lazım. Çünkü manayı oradan istiharaj edecek. Değil mi? Yani irab bilmezse, lafızların manalarını bilmesi nasıl manat verecek? Elbette burada müfessir bunu bilmesi lazım. ثم إن كان ما تتضمنه الفاظها، يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين واستشهاد البيت والبيتين وإن كان مما يوجب العلم لم يكفي ذلك بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر يعني أبو نائر عمل عمل تعلق ذا بأشياء سو زمان ديو بق باهسته شاهد kafi gelir ya bu yani ilimle yani ilim ve ameli ayırt at et, e, ettiğin zaman diyor yani burada şahit getireceğin yani bir lafızın manasına ya da bir ki mesela bir, bir cümlenin erabında içeren kelimenin erabında şahitler getirir, getirilmesi getirmesi lazım biliyorsunuz şiir şiirlerden Ha, burada iki, bir iki beyt diyor, kafidir eğer amele taluk ediyorsa ama eğer ilme taluk ediyorsa yani itikada taluk ediyorsa o zaman burada bolca birçok yani e, deliller şahitler hazır edilmesi lazım diyor. وَمَا الْاِرَابُ فَمَا كَانَ اِخْتِلَافُ مُحِيلًا دِلْمَعَنَى Yani manayı bozan ihtilaf söz konusuysa irab noktasında وَجَبَ عَلَى الْمُفَسِّرِ وَالْقَارِ۪ي تَعَلُّمُهُ o zaman qari içinde müfessir içinde ne bunları yani bu irabı öğrenmesi vaciptir لِيَتَوَصَّلَ الْمُفَسِّرُ اِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَلِيَسْلَمَ الْقَارِ۪ي وَمِنَ الْلَحَنِ ki müfessir manaya ulaşabilsin ve qari de okuyuşunda tilvetin hata yapmasın ve lem yekun muhilan lil ma'ana ya bozacak türden değilse yani irabtaki ihtilaf vacip taallumuhu alal qari qariye öğrenmesi yani vaciptir liyesleme min al hatadan اه, selim olmak için selametli olmak için ve la yecibu alal mufessir yetawasala ila maqsud dunhu ala en fi beraber diyor x içinde bu konuda taksiratları, noksanları, yani cehaletleri noksandır. El-Muhim. Şimdi burada bizim konumuzda اِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنَ التَّفْسِيرِ رَاجِعًا إِلَى هَذَا الْقِسِمِ Yani bu kısma dönen. Yani lugaten bilinen. Lügaten bilinen. فَسَبِيلُ الْمُفَسِّرِ الْتَّوَقُفُ فِيهِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي لِسَنِ الْاَرَبِ O zaman neye, nerede yani neye göre ee, bu manaları vermesi gerekecek. Arap lisanı, Arapçaya göre. وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِيمِ بِحَقَائِقِ اللُّغَةِ وَمَفْهُمَاتِهَا تَفْصِيرُ شَيْنُ لَكِتَبِ Aziz Arapça bilmeyen birisi Kur'an'dan tefsir etmesi de caiz değildir. Biz bir yerde bir yere gitmiştik. Hiç de beklemiyordum. Ee, normalde yani, yani bizim gibilerin bir ortamıydı. Orada bir bir arada bir, bir bir an bir tartışma ortaya yani var oldu sonra birisi başladı işte bana karşı işte Kur'an'dan deliller getirme vesaire tabii Kur'an'dan deliller getirme ne manada Mealden. yani meali açtı işte Allah Azze ve Cee şöyle diyor Allah Azze ve Cee böyle diyor şimdi ben o şeyi de beklemiyorum orada aslında o mecliste öyle bir, <gülüyor> bir tartışma ortamı o da başladı işte Allah Azze ve Cee, Allah Azze ve Cee böyle ben dedim o dedi ne diyorsun? Mesela dedim Allah azizce öyle bir şey demiyor. Böyle donduk kaldı dedi. Nasıl yani Allah işte yazıyor. Bunda meal işte nasıl Allah işte Allah diyor benim yok. Allah azizce Türkçe konuşmadı. ya Allah azizce Türkçe konuşmadı ki. Allah Subhanahu ve Teala Arapça konuştu. O zaman sen eğer Allah azizce öyle bir şey nispet edeceksen o zaman onun kelamından getirmen lazım. E sen şimdi Allah'ın az yani orada o meal nedir? Birisi gelmiş, demiş ki şu harflerin Türkçe'de yani manası şunlardır. E nereden biliyorsun doğru mana verdiğini? Veyahut da her tefsir tercihtir. Değil mi yani mana ihtimallerinde tercih ediyor. Nereden biliyorsun yani o doğru tercihte bulunduğunu? Bir kez o zaten mealin yani Allah Azze ve Celle nispeti yalan. Yalan yani Allah Azze ve Celle ne Türkçe konuştu, ne Almanca, ne İngilizce, ne Özbekçe, ne Farsça konuşmadı. Allah Azze ve Celle Arapça konuştu. O zaman bir burada, ha, çok basit şeyler bunlar ama çok önemli şeyler. Ha, ne kadar, düşün o kadar yani Müslüman ümmetin fehmi bozulmuş. Ha, sen Allah'ın kelamını anlamıyorsun ama Allah Azze ve Celle'nin kelamı hakkında yorum yapıyorsun. O kelamdan hükümler çıkarıyorsun. Hatta o hükümleri başkalarına da nispet ediyorsun. insanları üzerine yani, ha, acayip acayip. Yani el muhim, وَلَيْسَ alim الْعَالِمِ بِحَقَّقِ الْلُوغَىٰ ve mafumat ya tefsir şeyi bir kitapla aziz. Ve la ykfi fi hakkı taallum yisir. Ve la ykfi fi taallum minha. Yani sadece böyle birkaç kitap okumuş olmak sana yani Allah'ın kelamını tefsir etme hakkını vermez. Fakat ykunun niye? Çünkü niye? Mesela orada. Fakat ykunun lafzu muşterek. Çünkü lafzına muşterek olabilir. Yani mana ihtimaller birden fazla olabilir. Wahu ya yani lamu ahad el Alo, sadece o lafzın bir tanesini biliyor. İki manası var, belki üç manası. Yani zaten tek manalı olan yani lafızlar çok hani takriben yok gibi. Yani kelimelerin genelde iki, üç, beş, kavu, sekiz, on, yirmi manaları var. Hele hele bir de o lafızların yani şeylerle, mana harfleriyle beraber geldiği zaman biliyorsunuz, yine mana değişiyor. Yani harf-i beraber geldiği zaman mana değişiyor vesaire yani kalıp içerisinde değişiyor. Yani usul, arabın kullandığı. O zaman bir. El-Thâni, mâ lâ yu'zâr <gülüyor> vâhidun bicehlihî ve hûmâ tetebâdrul afhâmu ilâ ma'rifeti mâ'nâhû. Hı? Bu da ikincisi. Me la yu'zaru vahidun bi hiç kimse bilmemekle mazeretli etli değildir ve ma tetebaderu Yani fahim de o hemen var olur. Yani her, her o, onu duyan herkes hemen o manayı anlıyor. Ona ona bir izaha, bir açıklamaya, bir araştırmaya muhtaç değil. Vama tatabadır ulafamı ile mearife mânahu, min alnususü mütedmineti şerâil aḥkâm ve dâlail Yani hem şer hem de tevit baksınde böyle naslar var. Böyle naslar var ha. Vâkül lahdin ifâda mânan waḥidan jaliyan, la yani ifade bu yani zerkşiyen rahim ifadeleri İmam İbn-i Cerirah'ın ifadelerinden daha açık ha? Ne diyor? وَكُلُّ الْلَفْزِنْ اَفَادَ مَعْنًا وَحِيدًا جَلِّيًا لَا سِوَهُ يُعْلَمُوا اَنْهُ مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالَى Yani öyle lafızlarla konuşmuş ki Allah Azze ve Celle sen o lafızı lafızdan hemen ne edebiliyorsun? Allah'ın Azze ve Celle'in muradını anlıyorsun. Çünkü o lafız iki 3 yani başka manaları delalet etmiyor. Sadece o manaya delalet ediyor. Ha? Veyahut da o hitap Sadece o manayı delalet ediyor. Başka ikinci bir manayı delalet etmiyor. Dolayısıyla sen hemen ne diyorsun? Hemen Allah'ın muradını anlıyorsun. Ve her o hitabı anlayan, yani Lugatın anlayan o hemen o muradı anlıyor. فَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ وَلَا يَلْتَبِسُ تَعْوِيلُهُ Bunda Araplar hükmünde ihtilaf etmez. Ve da onun tevilinden yorumunda bir kapalılık yoktur. Ha, bir telbis yoktur. اِذْ كُلُّ أَحَدٍ يُدْرِكُوا مَعْنَ التَّوْحِيدِ مِنْ قَوْلِ تَعَالَى Mesela diyor ki herkes burada tevhidi anlar. فَعْلَمْ أَنَّهُ la إِلَهَ إِلَّا الله. Her bir Arap burada şimdi neyi anlıyor? Allah'tan başka yoktur. ilah yoktur. Ya bunu her Arap anlar. Yani burada Allah'ı tevhid etmen gerektiğini, ifrad etmen gerektiğini her Arap anlar. وَاَنَّهُ la شَرِيكَ لَهُ Yani Allah birdir, şeriki yoktur fi ilahiyati ve en ya'lem belal ya kibil masani en la fil fi lughati li'nfi wa illa li'ithbat wa en muqtada hadhihi kelime, kalima al-hasr buna belki bunu bilmiyordur yani la ilaha illallah. Allah la nefi içindir ondan sonra illa geldiği zaman is yani istisna geliyor o zaman bu ne manaya geliyor be belagatta yani hasr manasında o zaman burada yani sadece Allah yani sadece Allah hak bu manasını geldiğini yani bu lugaten izah edemez ama hitabı anlıyor. mesela mesele o. Hitabı anlıyor. Lakin onun ilmen izahatını yapamaz. Ve ya'lemu bikulli ahadan bi'd-darura en muqtada kavli taala ve aqimu ve atu bu hitap aqimu salate ve atu zaka ve min el bu benzer emirler tulibe it hali meiyetilme fil vücut yani burada fiilin icat edilmesi gerektiğini her Arap anlar Akkı Musaala dediği zaman Arap ha Ak Musa Çünkü ne gel nasıl gelmiş Emir gelmiş Emir sigası talep gelmiş neyin talebi gelmiş fiilin icadı yönünde gelmiş o zaman Arap hemen neyi anlıyor ben burada bu fiili yapmam lazım Ama şimdi as-salâ yapılması gereken dua mıdır? O tekbirle başlayan, selamla biten namaz mıdır? O namazın içerisindeki o tafsilat bunla kime muhtaç? Ulema. Ha Resulullah'ın beyanına ve o beyana vakıf olan ulemaya muhtaç. Ama hitabı anlıyor. Anladınız meseleyi, O önemli ha. Yani burada şimdi bizim bakışımız daha sonra yani inşallah gelecek terste gireceğimiz o tekfir başlığında. O zaman yani bu ikisi birini adet etmeniz lazım ha. Yani bir hitabın aslı eğer o açık, lafızlarla gelmiş ve tevhidin hepsi nasıl geldi? Açık. Tevhid hepsi apaçık beyan edilmiştir. Allah'ın ifrad edilmesi, ortak koşulmaması, şirk koşmamak vesaire vesaire Bunlar hepsi Allah Azze ve Celle. Yani zannediyor musunuz ki Allah Azze ve Celle bunu muhtemel lafızlarla beyan etti. Yani sen şimdi oturacaksın, yani Arap o zaman düşün, Kur'an nazil oldu, Arap şimdi... Yani şirki meneden eden veyahut da emreden hitap geldi. Şimdi Arap oturacak diyecek ki, Allah burada acaba neyi kastediyor? Gelin bir tartışalım. Şöyle bir meclis kuralım. Şimdi Allah bize ifrad edin mi diyor, ifrad etmeyin mi diyor, ondan başka ilah var mı, diy mı diyor, yok mu diyor, ortak koşun, koşmayın mı diyor, ne diyor acaba diye böyle bir meclis mi kurdurdu acaba? Asla Allah Hazretleri tevhid bahsini apaçık beyan etti. Apaçık. Hiç kim zaten onun için hüccet yani. Onun için Allah Sübhanahu ve Teala onun akabinde yani cezaiden yani failini müstahak görmüştür. E o zaman bu hitaba "Aqimu salate ve zekâ ve nahvüha min el-evâmer" kuluba idhâl mahiyeti el-mâmûr bihi fi'l-vücud. Bunları Arap anlar. Ve in lem ya'lem اَنَّ سِغَتَ اِفْعَلْ اِفْعَلْ سِغَاسَنَنْ مُقْتَضَاهَا اَتْ تَرْجِيحُ وُجُوبًا او نَدَبًا Bunu bilmeyebilir. Tam <gülüyor> yani emir sigasını ne ifade ediyor aslen biliyorsunuz ihtilafı. Ha, burada aslında yani, ihtilafı bilmeyebilir. Lakin burada bir yani ben bu fiili yapmam lazım. Ha, bu fiil benden talep ediliyor. Ha şimdi vücubel mi talep ediliyor? Ne ben ne de ben mi talep ediliyor? Yoksa bana kimisinin tevaqf etmem lazım? Başka delillerimi araştırmam lazım? Bunları Arap bilmez. Yani herhangi bir Arap usul okumuş olan birisi bunları bilmez. Ama burada fiilin icadı talep ediliyor. Onu anlar. ha? كَانَ مِنْ هَذَا kısm. Bu kısımdan olan la el cehle bimaani el o her cehalet yoktur ya. Yani, Mazeret yok yani. Çünkü apaçık beyan edilmiş. Ve senin ikinci bir şeyi anlama ihtimalin yok. Ha? Nasıl şimdi mazeretli olacaksın? Ben sana demişim ki apaçık. Demişim ki Gündüz vakti saat 3 olduğunda ön kapıyı ön kapıyı kilitle. Ön yani dışarıda yola yola bitişik olan ön kapıyı kilitle. Sen kilitlemedin. Sonra bana diyorsun ki ben anlamadım ne dediğimi. Nasıl anlamadın yani? Ya yani nasıl anlamarsın? Yani bir ikinci ihtimal mi var? Sana gündüz demişim. Saat 3 demişim. Yola bitişirken, yani asfalta bitişik olan dışarıdaki kapıyı demişim. Hangi ihtimal var ki sen benim senden talebimi anlamıyorsun? Desem ki kapıyı kilitle gel. Tamam o zaman diyebilirsin. Ya hangi kapıyı? Hangi kapıyı ve ne zaman? <gülüyor> diyebilirsin. İhtimaller var. Ama ben sana bütün her şeyi net açık et. Yani bir mana üzere toplamışım. Bir manayı sadece ifade ediyor. O zaman senin hangi mana ihtimalleri var ki sen bu konuda bir cehaletin söz konusu musun? Ha, bunun gibi. El-salis ma la ya'lemuhu illa Bu yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmine mahsus olan. ver dördüncü ma yercu ila ijtihadil ulema. Ha bu da ulemanın ijtihadına dönen çünkü mana ihtimalleri var. Ha ulemanın ijtihadından. Ve huve allazi yaglibu alayhi itlaqu't-ta'wil. İşte tevil dediğin zaman yani bu anlaşılır ha, aslen. Çünkü bu galip gelen bu mana. Yani çünkü mana ihtimalleri çok oluyor lafızlarda. Dolayısıyla tevhüyle galip gelen budur diyor. وَهُوَ صَرْفُ الْلَفْظِ اِلَمَا يَعُولُوا اِلَيْهِ Yani asıl manasına o lafzı asıl manasına döndürmen. فَالْمُفَسِّرُوا yani نَاقِلُونَ Böyle bir taksimata gidiyor. Nakledendir. وَالْمُوَوِّلِ مُسْتَنْبَتُونَ Ne kastediyor? Çünkü muevvil yani müfessir ne diyor? Yani manayı istihraç ediyor. A, kimdi? Mufessir kimdi? Mufessir'i nakle diyor yani o ayet hakkında şöyle denilmiş ayet hakkında böyle denilmiş mesela yani bunun en güzeli örneği kim? İmam Übünü Cerir rahimullah yani ayetin manalarını e, imamlardan nakletmiş. Ve dolayık istinbatul ahkam ve bayanul müjmal ve tehcisul umum bunları yani mufessir bunları yapacak elbette e, yani genel manada burada mu'awil diyor şey yani müfessir manasında yani müfessir diyoruz. Oذلك istinbatul ahkam, ...ahke hüknü istinbat etmek ve beyanul mujmal, mujmalı beyan etmek ve taksisul umum, am mutahsiset ve kullu lafzin ihtamala ma'nayayn ve burada ifade çok önemli. ...ve kullu lafzin ihtamala muhtemeldir kiç ma'nayayn iki manaya muhtemel ise her laf, bir lafız ...fesaiden ve fazla yani lafız iki mana ve fazla mana muhtemel ise fakat Değildir. Değildir. o, mana neye göre tercih edeceğini bilmez. o kavramı kendi kavramına göre açıklamıştır. Burada bu da bir tür kavramın kendi kavramını açıklamasıdır. İşte bu da bir tür kavramın kendi kavramını açıklamasıdır. İşte bu da bir tür kavramın kendi kavramını Tâ burada ve ve ve da bu konuda sadece istihsana değil, Yani şâhidleri delillere dayandırarak mana ihtimalleri arasında tercih yapma durumundalar. O zaman şimdi bizim baksimizde Tekfir, şerî hüküm, yani senin yargı nispet etmen, izafe etmen demek ki zaman, ben yine tekrarlıyorum, önemli olduğu için ha. Hani bunu iyi anlamanız lazım. Bizim o zaman iki şey mesele var, bizim bahsimizde şu anda. Bizim kendi bahsimizde iki, iki meselemiz var. Birinci mesele ne? Beri olmak. Beri olmak nedir? Dinin Aslında. aslındandır. Beri olmak dinin aslı. Yani beri olmadan manaya yani şirkten ve şirk ehlinden beri olmak dinin aslındandır o beri olmanın bir vasfı nedir? <gülüyor> kefere bihdir ha. Kefere. Yani o fi o fiilin sulasi mucerredi. Kefara. Kefere diye da be harfi ile beraber kefere bih. Ve bu ne manı Arap bu ne manada kullanmıştır? Enkara cehde manasını kullanmıştır. Setara manasını kullanmıştır. Tamam. Arap'ın kullanımında keffere manasında gelmemiştir. Bu bir bidattır yani. Hani böyle bir şey ortaya atanlar. Mesela nasıl diyorlar? İstidlal şöyle. Arap'ın sülasi mücerredleri yatı mücerred fiye sülasi mücerredi lazımları yani lazım mücaret, sülasi mücerredleri müteaddi yapmak için Arap'ın üç yöntemi vardır. Bir yöntem nedir? Ha, Harfi cer ile Harf cer ile mutaddi yapar bir. İkincisi başına hemzeyi koyar. Üçüncüsü aynı öfelin ikinci bir bir aynı öfeli ekler. Yani f alevesinde f alevesinde veya da harf ekleriyle ta ile mutaddi yapar. Üç tane yani yöntemi vardır diyorlar. Ve üçü de niçin mutad yapmak için. Şimdi diyorlar ki işte bunun için yani Mesela kefara diyorlar. Şimdi kefara kendisi ne manaya göre inkar etti, lakin kefara yani tekfir etti, Ekfara yani tekfir etti, kefara bi yani tekfir etti. Üç yöntem, üçü de aynı manada yani bunlar nasıl tekfir etti manası Bu da tekfir etti manasını gelecek. O zaman ne? Men yakfur bit tağut yani tağutu kim tekfir ederse? وَيُؤْمِنْ بِلّٰهِ وَيَوْتَ كَفَرْنَا kom Yani sizi tekfir ettik. Dolayısıyla ne diyorlar bu sefer? E bunlar ne? E bunlar dinin aslından. O zaman demek ki burada yani bu ayetin delaletiyle demek ki tekfir nedir? Dinin aslındandır. Ki bu ne? Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. yanlış. Çünkü Arap'ın kullanımında كَفَرَ asla كَفَرَ ya da ekfara manasına gelmemiştir. Yok böyle bir şey. Ya. Yani Arap böyle kullanmamıştır hiçbir zaman. Yani hangi hangi mucize bakarsanız bakın böyle bir mana yoktur yani böyle bir kafara bi eşittir akfara ya da kafara. hatta işte burada vücuda nazar şeyler yani bunu diğer kitaplara da var bunlar en eskiler Subki'nin vesaire kitapları da var yani o hepsine bakın hiçbir yeri hiçbirinde kafara fiilinin ve b harfiyle beraber geldiği zaman kafara manasında akfara manasında olduğunu kimse söylememiştir bu bir bidat yani. Dolayısıyla birincisi ya, birinci neticemiz bu önemli. Yani beri olmak dinin aslındandır. Şirkten ve şirk ehlinden. O beri olmanın vasfı da nedir? Kafarabi. O, o o inkar etmek, yani reddetmek, kabul etme o beri olmanın vasfından ve dinin aslındandır. Yani eğer bir kişi şirki inkar etmezse, onu reddetmezse, veyahut da şirk ehlini inkar etmezse, onu reddetmezse nedir? İslam'a bozulmuştur. Tamam. Ha pek hele tekfire gelince bak tekfiri ne diyoruz? Bu bahsin dışında değerlendiriyoruz. Tekfir bu bahisle alakası yok. Tekfir kendi zatında işliyoruz. Hangi ne bah hangi bahiste yani bütün şeriat ahkam dahilinde. Yani bütün dinde beyan edilmiş diğer mevzular dahilinde değerlendiriyoruz tekfiri. Çünkü bütün mevzular işte bu biz okuduk. Beyan mertebeleri var. Yani bütün meseleler, bütün manalar, bütün hükümler Değişik beyan, mertebelerde beyan edilmiş. Onların bir kısmı var. Bunları Allah Azze ve Celle apaçık lafızlarla beyan etmiş. Apacık, ihtilafsız, ha ihtimalsiz. Arapların tartışmayacağı bir usulü ile beyan etmiş. Bunlar nedir? Bu, bu, bu, bu bahisten olduğu zaman tekfir ne olur? Bu tekfir dinin aslında ne olur? Alınız. Bu tekfir yani bu küfür hükmünü nispet etmek dinin aslından olur. Yani mesela Allah subhanehu ve teala Firavun'un küfrünü apaçık beyan etmiş. Veyahut <gülüyor> Ebu'l-Heb'in küfrünü açık beyan etmiş. Ha bu manada. Sen şimdi bunları eğer bu, bu küfür nispetini eğer getirmezsen o zaman ne etmiş olursun? O zaman Allah'ın azze ve Celle, apaçık beyan etmiş olduğu bir şeyi inkar etmiş, reddetmiş olursun. E bu da elbette senin dinin aslını bozacaktır. Ve da işte Allah subhanahu ve teala apaçık senin kendisini ortak koşmamanı sadece ona ibadet etmeni vesaire bunları apaçık bir anetmiş. etmiş. O zaman sen bu fiilleri işlersen o zaman dinin aslını bozmuş olursun. Ama bunların teferruatı eğer bunları bir teferruat terettüp ediyorsa, şari bunu bir teferruata bağlamış ise o zaman o teferruat yine ne? Bu da yine yani Resulü Aleyhisselatı'nın beyanına muhtaç olur. O beyanı da vakıf olanlar yani ulema. Ha, ulemaya rucu etmek lazım. Ha Bazı bilgiler var. Bunlar tamam, sadece Resulü Aleyhisselatı'nın yani sünnetiyle onun beyan etmesiyle bilin, bilinmesi mümkündür. Ve bazı malumatlar var. Bunlar Allah Azze ve Celle kendisine hasretmiştir. Tamam anlaşıldı. Asli yani, yani da oturup, i̇şte bak şimdi işte siz artık bu ibareyi anlamanız lazım. Onun için diyoruz ya, bak tekfirümen tarakau şimdi ya müellif yani İmam e, Muhammed bin Abdülhabbi ya şu manada kastediyor. Evet. Ki ona şahitler var. Yani bu aslen şimdi lügaten bunu oraya hamletmen aslında doğru değil. Yani sen şimdi ya bu arada tekfirden kastedilen yani beri olmak. Çünkü beri olmanın vasfı nedir? Yani tekfir değil, kefardır. Ama yani bunu, işte bunu ifade eden şeyler var, ibareler var. Ee, hem Şeyh Süleyman'dan, hem Şeyh Ebu Butayn'dan vs. Yani Necidli davet imamlarını da yani bu tekfiri o manaya hamlediyorlar. Beri olma manasına hamlediyorlar. Dolayısıyla buradan diyebilirsin ki yani burada o manayı kastet. Yani bu lafzı kullanmıştır ama yani bu lafzın yani aslen gerektirdiği manayı değil de yani kafara fiilinin manasını kastetmeyen, beri olmayı kastetmiştir diyebilirsiniz. Ya o manada kastediyor, o zaman ne deriz? O zaman burada tekfirü men o yani dinin aslı dahilinde beri olma manasında. Ha? Yani tevhidi terk edenden beri olmayı dinin aslından o manayı kastediyor deriz. Bu o da olabilir veyahut da ama ve tekfirü men yani şerih hüküm babından o zaman burada ne? Yani şerif hüküm ama hangi şerif hüküm? Tekfir? Hangi tekfir? Yani dinin aslına girecek olan tekfir. Yoksa umumen tekfir değil. Dinin aslına dahil olacak olan tekfir. O da hangi tekfir? İşte Allah'ın Azze ve Kur'an'da apaçık beyan etmiş olduğu, izah etmiş olduğu tekfir. Ve şarihin ibaresi de tekrar şeydir. O zaman şarihin ibaresi de aynı şekilde. Çünkü ne diyor? فَلَا يَكُونُ مُوهِّدًا اِلَّا بِنَّفْيِ şirk. Bu açık sonra velbera'ati minhu ve tekfiri men fa'alahu şimdi eğer dinin aslından olan beri olma manasını kastediyor dersek o zaman burada yani velbera'ati minhu zaten zikriyor sonra bir de tekfiri men fa'alahu diyor. O zaman burada ne deriz? Burada yani khası amma atfetti. Niye atfetti? Ehemmiyetini tembihlemek için. Yani burada iş sadece şirket şirkten beri olmakla yetin insan yetinmemesi lazım, bu kâfi değil. Aynı zamanda şirki işleyenleri de terk etmek lazım, onlardan beri olmak lazım. Ne manada onları şirke nispet ederek, yani onları şirke izaf ederek onlardan beri olman lazım. Onun ehemmiyetini dile getirmek için demiştir diyebiliriz veyahutta da eğer böyle değilse, Ayrı iki, ayrı şey kastediyor. O zaman birincisine Yani beri olmak. İkincisi ne? şeri hüküm manasında. Ama şeri hüküm yine ne manada o zaman? Yani dinin aslından olan tekfir. Yoksa umumen değil. Çünkü tekfir de o zaman dinin aslından olan bir tekfir var. Bir de dinin aslından olmayan tekfir var. İşte o da dinin aslından olan tekfiri her Müslüman yapması lazım. Dinin aslından olmayan tekfirde kime o zaman mahsustur? Ulemaya mahsustur. Yani orada halkın payı yok. Ha. İşte mesela yani işte bu yani biz şu an tekfir ahkamına girmiyoruz. O tekfir tekfir ahkamı daha sonraki kitaplarda gireceğiz. Çünkü önünde mutlakı var, muayyene var biliyorsunuz, manieleri var, hangi manieler vesaire. Bir yani o tekfir bahsinde birçok mesele var yani. Vücudini ikamesi vesaire neyle hasıl olur? Fetret ehli vesaire vesaire birçok mesele var yani. Tamam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta عاش في العلم دهوراً ودهور